Burçefem'in değerli dinleyicileri, Mevlana Celaleddin Rumi, Anadolu'da adeta bir medeniyet kuran, bir fikir, bir iman ve sanat hayatının aziz kaynağını teşkil eden bir mübarek zattır. İşte Aralık ayı içinde bulunuyoruz. Hazretin Hakk'a yürüdüğü ayın, yılın daha doğrusu yıl dönümünü yaşıyoruz. Şebi Arus diyoruz, düğün gecesi diyoruz, onun Cenabı Hakk'a kavuşmasını böyle isimlendiriyoruz, böyle vasıflandırıyoruz. Efendim asıl adı Muhammed olan Celaleddin'in daha yaygın ünvanı Mevlana Celaleddin'i Rumi'dir. Bu ünvandaki Mevla Efendi ve Mevlana Efendimiz demektir. Ne güzel kelime şu Efendimiz, Yunancı'dan Türkçemize geldiği halde tamamen bizim olmuş yerleşmiş, ve onu o kadar benimsemişiz ki efendim kainatın efendisi, peygamber efendimiz, efendiler efendisi diyoruz. Ondan sonra peygamberlerin, peygamberimizin varisleri olan büyük alimlere de Efendim işte böyle Mevlana yani Efendimiz diyoruz. Zaten Mevlana deyince biz hemen Celaleddin Rumi Hazretlerini hatırlıyoruz. Evet ona Rumi denilir ki, sevgili dinleyiciler sanat, iman ve düşünüş hayatının o asıllarda diyarı Rum diye anılan Anadolu'da geçmiş ve bu vatanda ebedileşmiş olmasından kaynaklanıyor. Unutmayalım Hazreti Mevlana babası Sultanü'l-Ulema Bahaüddin Veled ile birlikte Anadolu'ya Horasan'dan yani Bel'den gelmişti. Efendim, fani dünyaya veda edişinden yedi asır sonra, ki yedi asırda geçmiştir, yalnız kendi milletince değil, geniş bir insanlık tarafından hararetle hatırlanır, sevilir ve efendim, mübarek bilinir olması, aşk ve hakikat dolu imanının bütün insanlığı kucaklayan şulesindendir. Mevlana hayatında tarikat kurmamıştı, çünkü o yalnız, Hakkı yürüdüğü gece değil, yaşadığı müddetçe de en büyük sevgili ile tam bir vuslat halinde idi. Hayatını ruhunda ve vicdanında Allah'ı bulmaktan doğan büyük tecelli kaplamıştı. Çevresindeki gönüller bu tecellinin ancak idiler. Bunun içindir ki ona inanan ve onun yürüdüğü Allah'a varma yollarından ilerleyen nice yüzbinlerin mevlevilik teşekkürleri yedi yüzyıldan fazla bir süreden beri onun izindeki erenlerden sıralanmış bir aşk, iman ve sanat kafilesidir. Esasen yeryüzünde hiçbir felsefe, Mevlana ve Yunus Emre asrının Anadolu'da geliştirdiği tasavvuf düşüncesi kadar bir milletin bütün halkıyla, bütün hayatı ve sanatıyla birleşerek, her dakika duyulan, yaşanılan, adeta teneffüs edilen bir iman ve ibadet olmamıştır. Yunus ve Mevlana bu milletin mayasına sinmiştir efendim. Tasavvuf, 13. asır Anadolu'sunun buhranlar, isyanlar, bunalımlar ve istilalarla, Muzdarip, efendim, içtimai romantizmi içinde insan gönüllerini aşka ve Allah'a kanatlandırmakla Anadolu halkı arasında bir ümit, bir huzur ve teselli kaynağı olmuştur. Tasavvuf, sevgili dinleyiciler milli tekke mimarisinden, dergahların döşenişinden, adeta ruhani renkler ve füsunlu çizgilerle işlenmiş el sanatları eserleriyle, Süslenişinden, insan giyimindeki renk, şekil, ipek kumaş ve temizlik sevkinden başlayarak, şiire, musikiye ve mevlevilikte bir Allah'a kanatlanmış Cenab-ı Hakka Efendim doğru yol almış, yani kanatlanmış derecesine yükselen dini, sema sanatına kadar bütün güzel sanatları Allah yolunda harekete getirmiş bir tefekkürün, bir düşünce sisteminin adıdır. Evet, aynı iman Osmanlı-Türk ordularının da savaş parolası olmuş ve fethedilen yerlere zulüm ve ölüm yerine, lütfen dikkat buyurunuz, zulüm ve ölüm yerine sevgi ve şefkat götürmüştür. Fethedilen nice yerlerde en kısa zamanda bir huzur ve emniyet atmosferi yayılması, bir hayat ve hareket şevkinin başlaması bundandır. Her dinden, her mezhepten, her milletten, her insanı insan olduğu, ve büyük yaratıcıdan bir ışık taşıdığı için sevmek şeklindeki bir ordu ve ordu millet düşüncesi yeryüzünde yalnız Türkiye'de ve bu asıllarda görülmüştür. Bu da bizim Türk milleti için hakikaten bir övünç, bir iftihar vesilesidir. Değerli dinleyiciler, Mevlana Celaleddin Rumi, insanlığa bir rahmet gibi yağan ve rahmetinden Selçuk ve Osmanlı şahlanışları doğan büyük bir vicdan hayatının Anadolu'daki kurucu ve inandırıcı simalarındandır. Evet, başta Mevlana olmak üzere bütün Anadolu evliyaları Türk milletine körü körüne inanışın değil, arayarak, düşünerek, hicran ve heyecanı ömürler dolduran, Cenab-ı Hakk'ı kendi vicdanında bulmanın sevklerini duyarak inanışın yeşil yollarını göstermişlerdir. Evet bu kelimeyi özellikle kullanıyorum. Şimdi modaya zaten biz de buna yeşil yollar diyelim. Evet tabiat yeşil, her taraf yeşil, türbeler yeşil. Neyse o asıllar Türk halkının Cenab-ı Hakk'a yücelerden yücesin, kimse bilmez nicesin. Güzel Tanrı, çok şahihler seni gökte arar, yerde ister, sen aslında inanmışların gönlündesin diye ses vermeleri işte bundandır. Dursun Gürlek'le tarih musabeleri devam ediyor. Değerli dinleyiciler, Mevlana'nın fikir ve gönül yücelten düşünce tarzı, İslam imanının bütün esaslarına, İslam'ın Allah'ına ve Peygamberine tam bir ihlasla bağlıdır. Bu yüzdendir ki onun büyük mesnemisi hakikatte ve hemen baştan sona Kur'an-ı Kerim'in Mevlana çapında bir evliya tarafından yapılmış heybetli bir tefsiridir. Nitekim kendisi de bunu manzı Kur'an sözüyle ifade ediyor. Yani Mesnevi manzı Kur'andır. Yani Kur'an'ın tefsiridir buyuruyor. Evet. Onun İslam'a ve Kur'an'a karşı duyduğu bu ihlas aynı zamanda insanı semaya kanatlandıran bir duyuş ve düşünüş hürriyetiyle de rüzgarlı idi. İşte bu rüzgardır ki Allah'a ulaşmanın yolunda kol kanat açan mevlevi ayinlerine hem bir sanat havası, hem bir hikmet manası, hem de bir ibadet mahiyeti vermişti. Bu ibadet, Allah yolunda kendilerinden geçen mevlevilerin söyledikleri ilahilerle, semaya kol kanat açtıkları semalarla, ve bütün varlıklarıyla uydukları Mevlevi ile birleşmiş bir dini ve manevi hazlar manzumesidir. Sevgili dinleyiciler, Hazreti Mevlana, yeryüzüne ilahi alemden yönelmiş insan ruhlarının tekrar o aleme varmak için giriştikleri bir gönül savaşının serdarlarından bir zat idi. Allah'tan kopan ruh padişahının nefis denilen madde ve ihtiras ordusunu mağlup etmek ve yalnız varlıkta birlik maşukasına gönül vermek suretiyle yeniden Allah'a kavuşacağına inanıyordu. Mevlana, İslam tasavvufunun hak ve hakikat adına verdiği Allah'a yani büyük hakikate ancak irfan, tefekkür, Tezekkür ve sanat yoluyla varılacağına inanıyor ve varlıkların ötesine bu yoldan varmak isteyenlerin başında bulunuyordu. Evet, madem ki insansın, madem ki duyuyor, düşünüyor ve seziyorsun, büyük hakikati bulmak için gönlünü ve idrakini yoracaksın, diyor. Mevlana, celaleddin Rumi, Anadolu'da adeta bir medeniyet kurdu sevgili dinleyiciler. Biz buna ne diyoruz? Mevlevi medeniyeti. Mevlevi medeniyetini izah etmeye kalkışsak günlerce, aylarca konuşma yapmamız gerekir. Cilt cilt eserlerin kaleme alınması icap eder. Ne mutlu bize ki böyle bir medeniyetin izlerini memleketimizin üzerinde, topraklarında taşıyoruz. Evet, Mevlana'nın kurduğu sadece manevi bir medeniyet değil, aynı zamanda devamlı bir endüstri yanında yine devamlı ve yüksek bir sanat ve tefekkür mektebidir. Mevlevi mimarisi, Mevlevi edebiyatı, Mevlevi musikisi, Mevlevi sema'ı, hatta Mevlevi terbiyesi bu büyük mektebin ihtisas kollarından bazılarını teşkil ediyor. Efendim dergahların döşenişinde ve süslenişinde kullanılan altın-gümüş eşyadan, altın-gümüş işlemelerden, güzel yazı sanatından, oymalara, dokumaları ve çok çeşitli eşyaya kadar her şey Mevlevi dervişlerinin, Mevlevi ermişlerinin, Mevlevi terbiyesiyle ortaya koydukları ince ve yüksek sanat eserleridir. Demek ki Mevlevi medeniyeti serapa bir sanat, Edebiyat, tarih medeniyetidir. Bu mektepte bir an bile tembellik yoktur. Yoktur efendim yoktur. Bu medeniyette medeniyet eserleri çoktur efendim çoktur. Evet çünkü bu mektebin hocaları gibi bu mektebin öğrencileri de madde aşkıyla değil Allah aşkıyla çalışıyorlardı. Yaptıkları sanat eserlerini de aynı aşkla ve kullar beğensin diye değil Allah beğensin diye. O büyük yaratıcıya layık olabilmek duygusuyla yapıyorlardı. Mevlevi kıyafeti, mevlevi başlığı, ten nure denilen ve dönerken eteklerinin açılışındaki güzellikle, göz ve gönül alan hususi giyim, bunların yine özel kumaşları ve diğer bütün mevlevi eşyası hep aynı ocağın eserleridir. Mevlevilerin birbirlerine ve sevip saydıklarına verdikleri aşk, edep ve tevazu dolu selamlarda bile Mevlevi terbiyesinin kibar ve medeni çizgileri şekillenir. Kıtalar boyu ülkelere yayılmış bu büyük tarikatın bütün bu hareket ve teferruatı hiç şüphesiz Mevlana'nın şahsi eseri değildir fakat Hepsinin başlangıcı ondadır. Onun varlığında, onun sanatında ve onun yolunda yürüyenlerce geliştirilen bir iman, sanat ve kültür hayatındadır. Hazreti Mevlana'nın 15. asrın büyük İslam alimi, Molla Cami'ye, peygamber değil lakin kitabı var dedirtecek kadar üstün bir bilgi ve imanla söylediği şiirleri hele büyük mesnevisi, Delilebilir ki yaratılışın sırlarını terennüm etmiş, sayısız mısralarla süslüdür. Mesnevi bir hazinedir. Mesnevi bir mücevher kutusudur. Mesnevi bir Kur'an tefsirdir. Mesnevi bir tılsımdır. Mesnevi bir e, kitaplar kitabıdır ve işte bunun içindir ki sevgili dinleyiciler bir kere daha tekrarlayalım. Molla Camii böyle söylüyor. Evet kendisi peygamber değil fakat kitabı var diyor. E, son derece bir dikkat bir cümle sarf ediyor. Evet efendim astronomiden tıbba, din, felsefe ve içtimaiyat bilgisinden mitolojiye, psikolojiye kadar maddi, manevi, nice derin bilgilerle söylenmiş bu manzum hikmetleri... Her okuyan haz, hayret ve heybet veren, her okuyana tabi, hatta dinleyene haz, hayret ve heybet veren derin ve esrarlı söyleyişlerle yüklüdür. Mesnevi de lisan, yer yer nice mısraları boyunca uzayan ney sesi kadar yanık ve coşkun bir musiki lisanıdır. Davud aleyhisselam'dan beri şarkın dini heyecanların ifadesinde insan sesi kadar yanık konuşturduğu Ney, Mevlana Celaleddin devrinde birdenbire hiçbir zaman o ulvilikle duyulmamış denecek kadar ilahi duyguları alev sesler haline getiren sihirli bir alet olmuştur. Ney ve Mevlana! Bu ikisinin birbirinden ayrılmaz büyük manalı semboller olduğunu derin irfanla anlayan Türk halkı bunun içindir ki Türkçenin tarihi cinas lisanını dile getirerek niye halk etti deme Hazreti Mevlana'yı halka andırmak için Hazreti Mevlana'yı demiş ve bununla büyük bir hakikati ifade ettiğine inanmıştır. Evet efendim, Mevlana'nın özellikleri, Mesnevi'nin güzellikleri, Mevlevi medeniyetinin gözleri kamaştıran malzemeleri elbette bu saydıklarımdan ibaret değil. Süremiz bittiği için bu kadarıyla yetiniyorum. Efendim, bir başka tarih müsahebesinde inşallah Mevlevi medeniyetinin daha başka özelliklerini ve güzelliklerini elimin erdiği, dilimin döndüğü kadarıyla sizlere anlatmaya çalışırım diyorum hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça